Diye. İmam Esferyini'nin yazdığı nazım şeklinde 210 toplam 210 satırdan ibaret nazım. 210 tane nazma döküyor akide İslam akidesinin nazım şeklinde anlatıyor El İmam Esferyini. Kendisi alimlerimizdendir, selefi alimlerimizdendir. Şey selefi alimlerimizdendir.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 vesaire. Mesela hadis usulünde mesela e, Beykuniye metni vardır. Nazım şeklinde yazılmıştır. İşte mesela usul-fıkıhta Amrit'inin verakatı vardır. Elhamdülillahi el-lezi kad-edhera ilmel usulililvera ve eşhera ve ala lisan-ı şafi'i ve evvenâ fe huvellezî lehu bteda'en devvenâ. Vathabat olanlar, hatta sara kibar Bu şekilde böyle devam eder. Yazmıştır mesela usul fıkıhta. Yine işte İmam Beykuni, işte akide işte şu an elimizde olan eser, İmam Esfahri'ni, nazım şeklinde yazmışlardır ve bunlara beyan etmişlerdir. Neden nazım şeklinde yazıyorlar bunlar? Sebebi şu. Şimdi bunlar muhtasar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 geçen ıstılahları o ilmi kitaplarda geçen ıstılahları çok rahat anlamasına sebep olur bu tür nazımlar ve vesaire yani böyle çok birçok faydası sayılabilir tamam mı nazıma işte bununla yola çıkarak ki biz bunu daha önce yaptık yani şu an tatil ama bunu yapıyoruz mesela hadis-i sulok diyoruz İmam Beykun'in o da nazım şeklinde işte e, Tevfik Allah'tan diyoruz. İnşallah bugün ilk ders. El-Akîdetü Seferaniye'yi okuyacağız. El-Seferiniye'yi okuyacağız. Asıl kitabın asıl ismi El-Akîdetü Seferiniye Ed-Durratul Mudiyye Fi Akdi Ahlil Fırkatil Merdiye Asıl kitap ismi budur. Dediğim gibi kitap 9 sayfadan oluşuyor. 9 sayfa içinde 210 satır boyunca nazmetmiş bunu.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 Mesela ilk nazımda ilk nazım şudur mesela diyor ki Elhamdülillahi'l kadimil baki mukaddirin el ajali ve'l erzaqi. Tamam? Der bu ne demek? Müellif bunlar ne kast etmiş? Bu cümlenin içinde, bu nazmın içinde ham kelimesi geçiyor. Ney? Kadim geçiyor. Ney? Baki geçiyor. Ney? Allah geçiyor. Ney? Tamam mı? Bunları bu şekilde şerh edeceğiz. Tane tane Türkçeye çevireceğiz. Arapça bilip de bizi Arapçasından takip etmek isteyenleri içinde bir şey olsun bari bundan. Tane tane tercüme de edeceğiz bunları. Yeri geldi zaman irabına da dayanacağız. Yani e, Arap dilindeki Türkçe karşılığı da işte yüklem, e, işte öznedir, tümleçtir. Arapçadaki işte bunun fail, mef'ul vesaire. Anlayacağız çünkü nazımı anlamak zordur. Bunları beyan edelim ki e, Arapça bilenler bunu anlayabilsin. Tamam mı?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 قال المؤلف رحمه الله تعالى نص المنظومة الحمد لله القديم الباقي مقدر الأجال الأج... والأرزاق حي أليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وعاله وصحبه الأبرار معاند التقوى مع الأسرار وبعد فاعلم أن كل العلم كفر كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحالا كجائز في حقه تعالى وصار من عادة أهل العلم أن يعتنو في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضما، فمن هنا نظمت لأقيده، ورجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة، وست أبواب كذا وَسَمَّيْتُهَا بِالْضُرَّةِ الْمَضِيَّةِ Burada ismini söylüyor. Neden diyor. Tamam diyor ki. وَسُمْتُهَا بِالْضُرَّةِ الْمُضِيَّةِ فِي أَقْدِ اَهْلِ الْفِرْقَةِ الْمَضِيَّةِ عَلَى اِعْتِقَادِ ذِسْسَدَادِ الْحَنْبَل۪ي İmam-ı üzerine yazdım diyor. Hanbeli, i̇mam Ahmed'in Ahmet'in akidesini burada beyan ediyorum. Yani burada şey vurgu var. İmam-ı sünnetteki değeri إمام أهل الحق ذي القدر الألي حبر الملا ذي العولى الرباني رب الحجام حند جا شيباني فإنه إمام أهل الأثر فمنح منحاه هو الأثر سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والأخوة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 Bunu beyan edeceğiz burada. Hangi nazımlarda ne anlatırken neye muhalefet etmiş bunları beyan edeceğiz. Ama genel olarak selef akidesine sahiptir. İmam Nesteferim. Tamam? Şimdi diyoruz ki genel olarak bahsedecek olursak tevhidden akideden. Tevhid önce 3 kısmı ayırıyor. Tevhidul rububiyyeh, tevhidul uluhiyyeh, tevhidul esmai ve sıfat. Rubiyye tevhidi, uluhiyye tevhidi ve isim sıfat tevhidi.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 kendisine has fiillerdir. Bunlara Allah'ı Allah burada birlemen ismi ru'biyet tevhid. Uluhiyet tevhidine ifradullah bil ibade Allah'ı ibadete birlemek. Tamam? Sadece Allah için namaz kılmak, Allah için oluşturmak, Allah'a namaz kılmak, oluşmak. Zekat vermek, yardım istemek, tevekkül etmek, ibadet kurtusuna onu yapmak, ibadet sevgisini onu yapmak vesaire, tamam Şimdi bir de üçüncü olarak Tevhidül Esma ve Sifat dediğimiz ism-sifat tevhidi. Bu da İbrahimullahi Azze ve Celle bima yaktasubihi. Ya, İbrahimullahi Azze ve Celle, İbrahimullahi Azze ve Celle bima VASAFA ve səma bhi nefsuhu fi kitabehi veya lisan Rasulihi. Min gair taʿtīl walā taki fi wa min gair taki e, tāmtil walā tahrif ve yani Allah azze ve celle'yi gerek kitabında gerek sünnetinde değinle kendisini vasıflandırdığı ve isimlendirdiği şeylerle eşitleyip isimlendirmek ve vasıflandırmak bunları Allah'a has kılmak müsemması ile beraber bunları ne yapmak Allah'a has kılmak. Ta'til tahrife, tekife ve temsile gitmek Ancak diyoruz ki tevhidül uluhiyede ve tevhidur rububiyette Uluhiyet ve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 Mekkeli müşrikleri müşrik olmasının sebebi uluhiyet evlindeki sorundu. Daha çok. Kıble ehline gelince, kıble elinde rübiyet ve uluhiyette muhalefet eden hiçbir fırka yok İslam'da. Kime Hangi fırkaya sorarsan sor, ibadet kime yapılır? Allah'a. Allah'a yapılır der. Ama bunlar Allah'tan gayrısına ibadet ediyorlar mı? Edenler var mı? Varlar. O ayrı bir mevzu. Tamam. Asıl müşkülat olan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 anca işte bizim kendi ellerimiz, ayaklarımız anlıyoruz dedikleri zaman bu batıl. Bu gerek aklen batıl, şer'en batıl, lugaten batıl, hissen batıl. Şer'an nasıl batıl? Leysa kemisliği şey onun benzeri yoktur. Şer an batıl. Aklen nasıl batıl? Aklen şöyle batıl. Koskoca azim olan Allah Azze ve Celle, aciz olan bir makluka nasıl benzer? He? Hissen de batıl.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 Halık ile mahluk arasında nasıl temasül olsun? Yani yaratanla yaratılan arasında nasıl bir manzarlık olsun? Tamam? Mesela Allah Kur'an'da buyurduğu zaman, mesela Allah Kur'an'da ne diyor? "Beliyehum bi sutatan, onun iki eli açıktır. Lima halaktu bi yedei." İki elimle yarattığıma tipinde lafızlar var. Tamam? Bunu duyan hiçbir aklı başında insan Allah'ın eli kendi elidir şeklinde anlamaz. Allah'ın ayetlerini düşündüğü zaman. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ve ma kadarullah hakka kadrihi. Bak şimdi. Onlar Allah'a hakkıyla değerini veremediler. Vel ardu cemien kabdathu yawm al kıyame ve's semawatu metviyatin bi yemihi. Sübhanehu ve teala amma Kıyamet günü bütün yeryüzü onun kabzasındadır. Onun yemiğindedir. Allah onların şirk koşuşturuklarından münezzehtir. Bak şimdi. Başka bir ayette yine. Yeumena tris sema. Katay sicil. Lil kutub kema bada'na avval halq in nu'idehu va'dan aleyna inna kunna fa'ile. Yazılı kağıtların bu tomarı var ya. Onları diyor dürer gibi göğ toplar düreriz diyor Allah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 ne diyor mesela imam Buhari'nin şeyhi? Nuayme bin Hammad el-Huzayî rahimehullah. Diyor ki: "Kim Allah'ı bîxalkıhî fakat kâfir. Kim Allah'ı mahlukatına benzetirse küfretmiştir. Ve men cahada mâ wasef fakat kefer. Kim de Allah'ın kendisi nivasf ettiği şeyleri inkar ederse küfretmiştir." Sonra ne diyor sonunda? "Ve leyse fîmâ Allahu bihi nefsuhu ve rasuluhu rasûluhu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 Yani ne manada? Allah bize zahiri küfür olan lafızları söylüyor ki biz de çalışalım, gayret gösterelim, naslını anlamaya çalışalım, birer aklımızla e, gayret gösterelim, cehte derim ki böylece bu gösterdiğimiz cehten dolayı ecir alalım. Eğer diyor Allah, diyorlar ki eğer Allah bu cümlelerle gerçekten zahiri kastetseydi bizim pek bir sevap almamız düşünülemez. Zaten apaçık ortada hiçbir cehtimize gerek kalmayacaktı, anlayacaktık, iman edecektik.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 teklife mükellefliğe soktuğun bir şey bu. Kendi üzerine yüklendiğin, kimsenin senden istemediği halde kendi üzerine yüklendiğin büyük. yük. Bundan dolayı sen bu yaptığında necir almazsın. Tamam? Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir adam nez ediyor? adak diyor. Neden? Güneşte durmaya adak diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun gölgeye çıkmasını emrediyor. Ve kendi nefsini azap etmesini yasaklıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar da var hadis. Allah hatta Allah Kur'an'da ne diyor?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 takip edeceğiz böyle cehd edelim o hakkı bulalım ki sabah bunlar hepsi bundan hepsi batalım. <gülüyor> tamam? Yine dördüncü grup da anlama adı altında. 4. grupta demiştir ki biz burada susarız. ve tefvide gideriz. Mufavvi de fırkası dediğimiz bunlar. Yani ne? Kesinlikle demeyiz. Şu ayetin manası şudur, şu ayetin manası şudur demeyiz. Bilakis susarız. Kur'an okuruz, hadisi okuruz.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 isim sıfat nastırın. hiç birisi bizim için manası malum değildir. Onlara onlardan birisine dediğin zaman Er-Rahmanu alal arş istawa. Bel yedahü mabsuutatan. Rahman arş'a istiva etmiştir. İki eli onun açıktır. Yeb kavve Rabb'inin veciği baki kalacaktır. Ne diyorlar? Allahu alem. Yani bunların manası ne bizim bilmiyoruz. Allahu alem. Vece vece demek. Yani vece, Vav, cim, h harfi bir araya gelmiş. Bu kadar. İçi boş bir manası. Mesela ne gibi?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 Diyorlar ki emirruha kemer canet. Bu isim sıfatlarla alakalı nasları geldiği gibi geçiştiriniz. Onlar bu cümlelerinden ne anlamışlar? İşte geldiği gibi geçiştiriniz. İstiva istiva deyin susun manası yok. Bu batıl ve bunu selefi mezhebi olarak söylüyorlar. Ebu Hanife, İmam Şafi, Ahmed bin Hanber, Evzai, Bilmem e, Malik hepsi böyle inanıyordu diyorlar. Mufavvideydi Eylül Sünnet'in. O yüzden günümüzdeki e, yazarlardan bile çok var bunu söyleyen. Ehli i Sünnet'i mufavvidalıkla itham etmişlerdir ve de bu hak mezhep olarak söylemişlerdir. Ya biz tevil ederiz matur Eşari gibi ya da mufavvide oluruz. İkisi de haktır demiştir. Bunu söyleyen çok. Mesela bugün bile mesela Ahmet Mahmut Ünlü diğer bir ismiyle mesela Cübbeli Ahmet Hoca mesela İtikad Oda altında kitabı var. Diyor ki Ehli i Sünnet 3'tür. matur Eşari ve e e Selefi. Kendi kitabında bu. İtikad kitabında yazıyor bu.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 ben Kur'an sünneti tek başıma imam mı diyeceğim ne ya hepsi batıl mı yani bu Ahmet İbn Anbel, düne kadar selefi alim diyordun Şimam Şafii selefi alim diyordun şimdi önüne onların bu cümleleri çıktığı zaman bana ne onları demeyeceksin bak bakalım acaba söyledikleri mahallinde mi yerinde mi alsana işgal mesela emirruha hakem caid onlarca lafız var geldiği gibi geçiştirin nastarı bunlardan müfavvidalık anlamışlar ve bunları halkın önüne koyuyorlar bakın selef müfavvidaydı bu batıl çünkü neden onların o cümlelerin içine baktığımız zaman manayı ispatladıkları belli Emir ruha kemerca et geldiği gibi geçtirin lafız neyle gelir içerdiği manayla beraber gelir yani o zaman selef ne demiş oldu manası ile beraber geldiği gibi geçtirin çünkü bir şey neyle gelir bir Arap herhangi bir şeyin niçin isim koyur koyar o isim o manayı içersin diye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 Anlatır sana i̇şte başlar, namaz işte tekbirle başlar, selamla biter vesaire. Sorduğun zaman müfauide namaz ne? Der ki namaz şey salat ne? Der ki salat namaz demek. Siyam ne? Siyam oruç demek. El hac ne? Der ki hac hac demek. Et ne? Teyemmüm teyemmüm de. Te işte toprakla alınan abdest demek vesaire. Sana anlatır. Bak bunların bunlarda tefhide gitmiyorlar. Peki Allah'ın yedi orada yedi el demeyiz. Allah'ın istivası istı olmak demeyiz. Nedir peki? Yet, yet, yet demek bilmiyorum. İstivanı, istiva, istivane demek bilmiyorum. Anladın mı farkı? Evet. Şimdi o zaman bu mufavidaya göre bak şimdi. Sübhanallah. Onlara soruyorsun siz. Bu ayetlerin iç, ve hadislerin içindeki ahkamla olan konuları. Yani namazı, zekatı, orucu, haccı anlıyor musunuz? Anlıyoruz diyorlar. Malum mu bunların manası diyoruz? Malumdur diyorlar. Peki niçin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 Bir manayı delalet etmesi için konulan mananın ismidir. İşte bu dördüncü kısım da müfavide kısımdır. Selef bundan beridir. Ve bunu selefe iftira olarak yıllarca Zaid el-Kevseri bile diyor Selefiler haktır ya. Düşün Zaid el-Kevseri hayatını Şeyhül İslam'a diye bizim şu an anladığımız selefi yıkmak için harcayan bir adam bu lafı Ehl-i sayıyor.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 Öyle sırf diyor işte sevap kazanma adına Kur'an'dan bir parça öyle okuyup geçeriz yani. Bunların hepsi ehli sünnete muhalif, batıldır. Hepsi Ehl-i Sünnet'in temuhaliftir. Bunların hepsi Ehl-i Sünnete mukayiftir, batıldır. Bu kısa bir ön mukaddemeydi kitaba giriş. İnşallah önümüzdeki hafta artık nazımları şerh ederek devam edeceğiz yolumuza. Rabbim nasip ederse izninizle. Burada duruyoruz inşallah. Allahu alem. Sallallahu aleyhi Muhammedin ve ala